Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin Essalatu vesselamu aleyke ya seyyid el evvelin ve'l âhirin ve ila cem'il enbiya'i vel mursalin ve ila cem'il veliyayi ve'lhamdülillahi rabbil âlem He beraber Allah'ın isimlerini anlamaya çalışıyorduk. Yani Rabbimizi tanımaya çalışıyorduk. Rabbimizi ne kadar tanıyorsak ancak O'na o kadar iman edebiliriz. Allah'a iman deyince Allah'ın zatına iman, isimlerine, sıfatlarına iman, bununla beraber ef'aline ne? iman etmemiz gerekir ki imanımız Allah'a iman olmuş olsun. Allah'ı bilmeden, tanımadan sadece ben Allah'a inanıyorum demek iman olmaz. Allah'ı tanıdıkça onu severiz. İmanımız da Allah'a olan sevgimiz kadardır. Allah kitabında kendini nasıl tanıttıysa Öyle tanımamız lazım ki Rabbimizi doğru tanımış olalım Anlamış olalım Allah'ı tanıdığımız kadarıyla Kendimizi tanırız Allah'ın o isimleri El Esmaul Hüsnası Üzerimizde ne kadar tecelli ettiyse Yani o isim bizim üzerimizde Ne kadar göründüyse O kadar Allah'a Halife olmuş oluruz abd olmuş kul olmuş oluruz. Yoksa din deyince, İslam deyince onu öyle ibadet dini zannetmek doğru değildir. Din, İslam ibadet dini değildir. Abdiyet dinidir. Allah'a abd olma dinidir. Hristiyanlar zaten dinlerini Abdiyet dini olmaktan çıkarıp, ibadet dini yaptıkları için saptılar. Allah'a abd olmak için hayatın içinde olmak gerekiyor. İnsanlarla beraber olmak gerekiyor. Hayatı yaşarken Allah'a kulluğu, abdlığı yapması gerekiyor ki o Allah'ın dinine, İslam'a girmiş olsun, tabi olmuş olsun. Onun için Allah'ın isimlerini hep beraber anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın isimlerini nüzul sırasına göre anlamaya çalışıyorduk. Sıra Allah'ın Er-Rezak ismine gelmiş. Bu nüzul sırasına göre 76. isimdir. Resulullah Efendimiz buyurmuştu. İnne lillahi tis'un ve 90 tis isme. Allah'ın 99 ismi vardır. Femen ehzâha, kim onları tahsil ederse, fekeddehele cennet. O cennete girmiştir dedi. Evet, Allah'ın isimlerini kim tahsil ederse, husul ederse, hasıl ederse, o isimleri kazanırsa yani, o isimlerle isimlenirse, Cennete girdi dedi. Girecek değil, girdi. Onun gönlü cennet olmuştur dedi. Onun gönlü marifet cenneti olmuş. Allah'ı bilme, tanıma cenneti olmuştur dedi. Kim bu cenneti kazandırsa, o ahiretteki cenneti unutur dedi. Ona dönüp bakamaz dedi. Neden? O Rabbini bilmiş, tanımıştır. Dolayısıyla evet. anladığı kadarıyla, Rabbini tanıdığı kadarıyla Allah o isimleriyle onun gönlüne tecelli eder. Allah o isimlerle kendini ona tanıtır. Cemalini o isimlerle ona müşahede ettirir. Evet. Rabbini bulan cenneti de unutur, kendini de unutur. Sıra Allah'ın Er-Rezak ismine gelmiş dedik. Rezak, rızkı veren demektir. Her türlü rızkı veren, rızık varlığın ihtiyacı olduğu şey demektir. İnsanın neye ihtiyacı varsa o onun için rızıktır. Hazreti Ayşe annemiz buyuruyordu, rızık deyince boğazdan geçeni anlayana yazıklar olsun. Onun aklına şaşarım. Rızık bu midir dedi. İki türlü rızık vardır. Biri maddi, biri manevi rızık. Maddi rızık, maddi olan tarafımıza yani bedene ait olandır. Bedenin istifade ettiği her şey. Yani yemek, içmek, bununla beraber evlenmek. Allah size rızık ikram etmiştir dedi. Sizden eşler yaratmıştır, ikram etmiştir. Size çocuklar vermiştir, torunlar vermiştir dedi. Allah kanımı da eşi de çocukları da torunları da rızık olarak zikretti. Aynı şekilde bir de manevi rızık vardır. Manevi rızık, gönlün, maneviyatın, ruhun istifade ettiği her şeydir. İman bir rızıktır. Allah'ı sevmek, Allah için sevmek, muhabbetullah bir rızıktır. Takva bir rızıktır. Yani Allah'a karşı sorumluluğunu bilmek, yerine getirmeye çalışmak manevi bir rızıktır. Bütün ibadetler rızıktır. Namaz rızıktır. Oruç rızıktır. Zekat, infak etmek rızıktır. Hac rızıktır. Aklınıza gelen bütün ibadetler manevi bir rızıktır. Çünkü gönül, maneviyat ruh onunla güçleniyor. Nasıl ki zahiri olarak rızıklanmadığımızda yiyip içmediğimizde beden hastalanıyor, helak oluyorsa aynı şekilde manevi olarak da rızıklanmadığımızda maneviyat helak olur aç kalmıştır, susuz kalmıştır, gıdasız kalmıştır. Dolayısıyla hastalanır, sonra helak olur. Bunun içinde Allah ayet-i kerimede buyurdu. Namaz belirli vakitlerde farz kılınmıştır. Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken Allah'ı zikredin dedi. Zikir bir rızıktır. Her zaman alınabilecek bir rızıktır. Daimi bir rızık. Tıpkı nefes almak gibidir. Allah'ı unutmamak, Allah'ı zikretmek, Allah'ın hesabını yapmak maneviyata rızıktır. Rızıklar içinde bir genel rızık vardır. Bir de özel olarak ikram edilmiş rızık vardır. Mesela güneşle ısınmak bir rızıktır. Bu genel rızık. Nefes almak bir rızıktır. Bu genel rızık. Ama rızık ne olursa olsun, ister maddi olsun, ister manevi olsun, mutlaka buna şükür lazım. Şükretmek lazım yani. Eğer nimetin, rızkın şükrü yapılmazsa nimete karşı nankörlük yapılmış olur. Allah ayet de buyururdu. Allah nankörleri sevmez. Onun için aslında her anda Allah bize rızkı ikram ediyor ve bizim de her anda şükür halinde olmamız gerekir. Şeytana uyanların, şeytana tabi olanların, şeytana abd olanların en belirgin özelliği şükürsüz olmalarıdır. Onun için Allah şeytani huzurdan kovarken kibirlendiği için o da ya Rabbi insanların tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver. Bu insanların adem ve zürriyetinin secdeye layık olmadığını ispatlayacağım dedi. Allah sana mühlet verilmiştir dedi ne yapacaksın ne dedi şeytan Allah ayet-i kerimede buyuruyor şeytan dedi ki senin sirat-i müstakimin üzerine oturacağım doğru yolun üzerine oturacağım yoldan sapmış olanlar zaten sapmıştır onlarla işim olmaz onlar zaten bendendir zaten benim arkadaşımdır senin sirat-i müstakimin üzerinde oturacağım senin rızanı kazanmaya çalışanların ebedi hayatını kazanmaya çalışanların önüne çıkıp önlerinden, arkalarından sağlarından, sollarından gelip onları kendime bağlayacağım. Çoğunu şükreder bulmayacaksın dedi. Eğer biri şeytana bağlandıysa, şeytana tabi olduysa şeytan onu kendisine bağladıysa o şükretmez. Şükürsüz bir kuldur. Neden şükretmiyor? Nasıl şükrettirmiyor? Şeytan ne demişti? Sağından, solundan, önünden ve arkasından. Her biri farklı bir hilesidir. Farklı taraftan yaklaşıyor. Eğer biri kendi hayatına bakarken olan nimete değil de olmayana bakarsa mutlaka bir şey bulur. Bu nimeti yok bende deyip şükürsüzlük yapar. Olana bakmamış, olmayan'a bakmıştır. Oysaki şükretmek için olana bakmak gerekiyor. Hamd etmek için de bu böyledir. Hamd etmek genel olarak şükürdür. Bütünüyle şükürdür. Hem zat nimete, hem manevi nimete, hem zahiri nimete şükürdür. Şükreden nimete, rızka şükreden aynı zamanda Rabbini hamd etmiştir, onu övmüştür. Ona teşekkür etmiştir. Ya Rabbi sen güzel yapmışsın demiştir. Ama şükretmeyen Rabbine karşı nankörlük yapmış, Allah'a sen güzel yapmadın demiştir. Eğer bir kul Allah'ı beğenmediyse o zaten kulluktan çıkmıştır. Şeytana tabi olmuştur. Şeytan onu kendine bağlamıştır yani. Söyledim. Şükür her andadır. Sadece nimeti görünce değil. Eğer nimeti göremiyorsa bu onun nimete bakmak dolayıdır. Çünkü insan her anda nimet içindedir. Nimet içinde olmadığı hiçbir an yoktur. Aldığı nefes bir nimettir. Verdiği nefes başka bir nimettir. Eğer sağlıklı olmazsa nefesi alamaz, aldığında veremez. Bir nefes almazsa, nefes alamayacağı bir yere girerse nefesin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlar. Ya da rahatsızlığından dolayı nefes alamazsa ya da veremezse Nefesin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlar. Görmesi bir nimet, işitmesi bir nimet, düşünmesi bir nimet, sevmesi bir nimet. Yani ne tarafa dönürse dönsün, şükredilmesi gereken bir nimetle, bir rızıkla, Allah'ın rezak ismiyle karşı karşıyadır. Hem de her anda. O zaman her anda şükretmesi lazım. Öyle ki nankörlerden olmasın, kendisine rızık veren Rabbinin sevgisini kaybetmesin. Allah nankörleri sevmez buyurdu. Allah'ın size verdiği nimetlerin, rızkın, Helalinden rızıklanın buyurdu. Helalinden yiyin dedi. Burası çok önemli. Helal deyince herkes kendine göre bir şeyler anlar. Helal kazanç olarak onu anlar. Bu doğruydu. Ama onun öncesinde başka bir şey daha var. Rızkın helal olabilmesi için başka bir şey daha var. Hem de en önemli şey. Mesela özretle bir adam tutsak, götürüp ona bir iş göstersek, şu işi yap desek, bu işi yapman karşılığında akşama kadar çalışırsın, sana bu ücreti öderim dedik, iş ne olursa olsun işi adama teslim ettik bırakıp gittik akşama döndüğümüzde gittik baktık ki adam işi yapmamış gösterdiğimiz işi değil de başka işler yapmış yani götürdük şurayı kaz dedik akşam döndüğümüzde orayı değil de gidip başka bir yeri kazmış bu adam ücreti hak etmiş midir? etmemiştir ücretini ödesek bu onu helal midir? Helal değildir. Gösterdiğimiz yeri kazmamış, başka bir yeri kazmış. Hatta bir de zarar vurmuş bize. Orayı kapatmamız gerekir. Bir de üstüne bize iş çıkardı. Adamın alacağı para helal değil, haramdır. Bunun içinde Allah bütün varlık için bu böyledir. Onu ne için yaratmışsa onun o işte olması lazım. Eğer o işte değil de başka bir işte bulunursa, onun yediği de, içtiği de, aldığı rızık, aldığı nimet, aldığı nefes de haramdır. Allah insanı kendisine abdolsun diye yaratmış. O Allah'a abd olmazsa, abd olmak için çabasını, gayretini sarf etmezse, iman etmezse, kulluğunu yapmaya çalışmazsa, onun aldığı nefes de haramdır. Güneşle ısınması haramdır. Yediği içtiği bütünüyle haramdır. Neden? Çünkü Allah onu kendisine abdolsun diye, iman etsin diye yaratmıştı. Onu bunun için varlıkta tutuyor ve rızıklandırıyor. Öyle değil mi? Değilse söyleyin. Yok ben gittim çarşıda benim kazancım haramdır. Sen kendin haramsın. Senin yediğin içtiğin helal olsa ne olacak? Senin gönlün haramdır, gönlün. Gönlün çöplüğe dönmüş. Evet. Pislikle doldurmuşsun gönlünü, nefsini. İmanla, Allah'ın muhabbetiyle, takvayla dolması gereken gönlünü çöplüğe döndürmüşsün. Benim yediğim helaldir diyorsun. Allah seni kendisine abdolasın diye yaratmış. Bunun için seni varlıkta tutup rızıklandırıyor. Sana imkan tanıyor. Evet. Onun için eğer Allah'a abd olmuyorsak yediğimiz, içtiğimiz ne olursa olsun haramdır. Aldığımız nefes de buna dahildir. Bir nimete şükretmek için onu önce nimet olarak görmek lazım. Yani ne burada et kerime'de Allah'ın nimetlerini toptan saymaya kalksanız bile onu toptan bile sayamazsınız dedi. Çünkü ne yana dönersen dön karşında bir nimet duruyor. Her anda bir nimet içindesin. Ama biri bunu görmek istemedi mi? Bunu bilmedi, anlamadı mı? Ne demişler? Görmek istemeyenden daha kör, işitmek istemeyenden daha sağır kimse yoktur. Allah onlara kör, dilsiz ve sağır diyor. Gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler, kalpleri var fehmetmezler buyurdu. Var, onu kullanmıyor kullanmadığı için, manevi olarak bakmadığı için kördür, sağırdır, kalpsizdir, dilsizdir, nimeti ikrar edemiyor, ya Rabbi şükür diyemiyor, elhamdülillah diyemiyor. Allah'ın rızak ismiyle ilgili ayetleri hep beraber anlamaya çalışalım. İnne Allaha Muhakkak ki Allah Razzaktır. Rızkı verendir. Zul kuvvetil metin. Sarsılmaz kuvvet sahibi odur. Rızkı kesintisiz veren odur. Rızkı verdiğinde hiç kimse ona mani olamaz. Kestiğinde de hiç kimse ona Rızık veremez. Hiç kimse kimseye rızık veremez. Onun için ayet-i kerime de buyuruyordu. Allah dilediğine rızkı açar, genişletir. Dilediğine rızkı daraltır. Dilediğine de hesapsız rızık verir. Bu bir imtihandır. Herkes için. Rızkı verince de, genişletince de imtihandır, daraltınca da. Genişletince nasıl imtihan olur? Eğer o Allah'ın kendisine verdiği rızkı infak ediyorsa imtihanı kazandı. Bu benim aklım sayesinde, ilmim sayesinde, bilgim sayesinde verilmiş, çabam gayretim karşılığında verilmiş deyip kibirlendiyse, rızkı kendisine bağladıysa o da imtihanı kaybetmiştir. Rızkı daralınca, evet. Rabbim beni bu şekilde imtihan ediyor deyip sabrettiyse kazanmıştır. Yok, itiraz ettiyse, isyan ettiyse, rızkın darlığını bir başkasına, başka şeylere ya da kendine bağladıysa, gene imtihanı anlamadı, gene kaybetti. وَمَا مِنْ دَبَّتٍ fil الْاَرْضِ Yeryüzünde hiçbir canlı varlık yoktur ki illa alallahi rizkuha. Onun rızkı Allah'a ait olmasın. Yeryüzünde hiçbir canlı varlık yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. Herkesin rızkı Allah'a aitmiş. müstakar <gülüyor> raha, Her canlı varlığın karar kıldığı, istikrar bulduğu, yani durduğu, yaşadığı bir yer vardır ve bunu Allah takdir etmiştir. Yaşadığı yeri, yaşayacağı yeri. Kullun ve Mestevde'eha Bir de onun emaneten duracağı bir yeri vardır. Kabir alemi vardır. Gömüleceği yer vardır yani kulun mübin. Bunların hepsi de apaçık olan kitapta yazılıdır. Allah hepsini yazmıştır. Rızkını yaz yazmıştır. Yaşayacağı yeri yazmıştır. Öleceği, öldüğünde konulacağı yeri, emanet edileceği yeri yazmıştır. Takdir etmiştir yani. Allah yebsutu'r rizqe limen yasha. Allah dilediği kimse için rızkı genişletir. Ve yakadir. kadir. Dilediğine de miktar koyar. Takdir eder, miktar koyar. Yani kısar. Ve farihu bil hayatı dünya. Onlar dünya hayatıyla ferahlanırlar. Dünya hayatıyla ferahlayıp mutlu olurlar. Kim? Allah'a iman etmeyenler. Sadece dünya hayatına bakıp, hayatı dünya hayatından ibaret zannedenler, dünya hayatıyla rahatlar, ferahlarlar, Ve mal hayatı Dünya, fil Akıllıtı, illa meta. Oysa ki Dünya hayatı Ahiretin yanında sadece bir istifade etmeden ibarettir, bir yaralanmadır yani, bir yol azgıdır. Çünkü insan Dünya'da yolcudur. Ebedi kalacağı yer yerde. Asıl hayat değildir dedi. Yol azıq. Lehı semawati ve Göklerin ve yerlerin anahtarları Allah'ındır. Anahtar demek her şeyin kapısı demek. Her nimetin kapısının açılacağı anahtar demek. Yefsi rızkı limen ve yakdir. Allah dilediğine rızkı açar genişletir, dilediğine rızkı daraltır. İnnehu bi şeyin alim. O her şeyi her şeyle bilendir. Eğer açıp genişletmişse bir bildiği vardır. Daraltmışsa bir bildiği vardır. Allah muameleyi kuruna nasıl yaparsa yapsın, o onun rahmetidir. Kurunun ebedi hayatının hesabını yapıp öyle takdir etmiştir. Hükmünü öyle vermiştir. genişletmiş de daraltmışsa da. İnne rabbeke yepsutur rizke limen yaşa ve yektir. Muhakkak ki senin Rabbin dilediğine rızkı genişletir, dilediğine rızkı daraltır. İnne bi ibadihi habiren ve besira. Muhakkak ki o kullarından haberdardır. Kullarını görendir. Yani kullarını görüyor, biliyor, haberdardır. Muameleyi ona göre yapıyor. Ebedi hayatına göre. Ve ke'eyyin min dabetin la tehmülü rizkeha. Nice canlılar vardır ki rızkını yanında taşımıyor. Taşıyamıyor. Yani sabah çıkıyor, rızkını alıp akşam dönüyor kuşlar gibi yani rızkını yanında taşıyamıyor, toplayamıyor, biriktiremiyor. Allahu <gülüyor> yazukuhu ama Allah onları rızıklandırır. Her gün günlük olarak onları rızıklandırır. Ve <gülüyor> iyyakum onları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırıyor. Ve huve semiul alim. Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Evellem yara anallahi yabsutu'r risqa limen yasha ve yaqdir. Allah'ın dilediğine rızkı genişletip dilediğine rızkı daralttığını görmediler mi? İnne fi zalike li liqumin yu'minun. Bunda Allah'ın rızkı genişletip daraltmasında müminler için ayetler vardır, dersler vardır, alması gereken ibretler vardır. Yani bu duruma bakıp Allah'ın oradaki muradını anlamaya çalışmaları lazım müminler. Oradaki ayeti okur. Allah'ın neden öyle yaptığını anlamaya çalışır ve anlar. Onun ebedi hayatının hesabını yaptığını bilir. Onun için daraltmışsa, genişletmişse ya da hayrın orada olduğunu bilir. Allah ona ebedi hayatını kazanma imkanı tanımıştır, bunu bilir. Dünyaya göre bakıp hüküm vermez. Kul اِنَّ الْرَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ yakdir. De ki, Muhakkak ki benim Rabbim dilediğine rızkı genişletir, bol bol verir, dilediğine de rızkı daraltır, kısar. وَلَكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama dedi Allah, insanların çoğu bunu bilmiyor, bunu anlamıyor. Kendisinin yaptığını zannediyor ya da birilerinin yaptığını zannediyor. İnsanların çoğu bunu bilmiyor dedi. Yani Allah'ın rızkı daraltıp genişlettiğini bilmiyor. Niye? İman etmemiş de ondan. Rabbini razak olarak tanımamış da ondan. Razak olarak iman etmemiş de ondan. Allahu lәziz sәhрә Allah odur ki denizi sizin emrinize vermiştir. Orada Gemiler onun emriyle takdiriyle evet, gitsinler diye, vali tep tavuğu min fedli. Sizin denizde onun fazlından arıyasınız diye, walla allakum teşkurun. Bir de şükredesiniz diye. Allah denizi sizin emrinize verdiyse gemileri üzerinde yürüttüyse onun fazından istifade edersiniz ve şükredersiniz diyedir. Huve'llezî <gülüyor> ce'ale Allah sizin için yere boyun eğdirmiştir. Eğer boyun eğdirmeseydi ne olurdu? Toprak itaat etmezdi. Ektiğini vermezdi. şu fi menakibiha O arzın üzerinde, omuzlarında yürüyün. Ve kulumin <gülüyor> min Allah'ın size verdiği rızkından yiyin. Ve ileyhin lüşür. <gülüyor> Dönüşünüz yalnızca onadır. وَتَجْعَلُونَ رِزْكَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ Siz Allah'a şükrü, O'nun size verdiği rızkı inkar etmekle mi? O'na şükrediyorsunuz. Allah'ın size verdiği rızkı yok saymakla mı? Allah'a şükrediyorsunuz. Yani şükür böyle mi yapılır? buyurdu. Velovseta Allahu rizqe liibadihi. Eğer Allah kullarına rızkı genişletseydi, bol bol verseydi. Labagau fil ard. Onlar yeryüzünde azarlardı. Velakin yunazzilu bi kaderin Ma yaşa. Ama Allah kulları azgınlık yapmasın diye, taşkınlık yapmasın diye, nefsinin hevalarına, heveslerine uyup Allah'ı ahireti unutmasınlar diye Allah onu bir takdire bağladı. Ona bir miktar koydu. Kıstı yani. İnnehu bi'ibadihi kabirun vesir. Muhakkak ki Allah... Kullarından haberdardır. Kullarının hallerinden haberdardır ve onları görendir. ma te'abudûne min dunillâhi evsâna. Siz Allah'ı bırakıp başka, Allah'tan başka şeylere mi, başka putlara mı tapıyorsunuz? Başka şeylere mi av doluyorsunuz? Sanki onlar size rızık veriyormuş gibi Allah'ı sever gibi onları mı seviyorsunuz? Ve takluku ne ifka. Onlar hakkında yalan uyduruyorsunuz. Çünkü size rızkı veren Allah'tır. Rızkı bir başkasına bağladığında onu Allah'a Allah'tan başka onu ilah edinmiş ve ona abd olmuşsun ve bu Allah'a iftiradır dedi. İnne laddine tağbudun min dunillah. O kimseler ki Allah'tan başka şeylere abd oluyorlar. La yemliku ne lekum rizka. Onlar size rızık verme gücüne sahip değildir. Buna malik değildirler. Hiçbir şeyin sahibi değildirler. فَبْتَغُوا اِنْدَ اللّٰهِ Onun için rızkı Allah'tan isteyin. Allah'ın yanında rızkı arayın. vebuduhu ve, ve sadece yalnız Allah'a abdo olun. وَشْكُرُوا lehu, Şükür onun içindir, ona aittir. Evet, ona şükredin, Allah'a şükredin. اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Dönüşünüz de onadır. Ona döndürüleceksiniz. Bunun hesabını size sorar yani. liyinfeq zu saatin min saatih Allah infak et dedi herkes gücü nispetinde infak etsin dedi gücü nispetinde eğer onun rızkı genişse genişliğe göre infak etsin daraltılmışsa daraltılmışlığına göre infak etsin ve men kudire alayhi rizquhu rizki daratılmış olan ona göre infak etsin vel yunfik <Sessizlik> mimma atahullah Allah'ın kendisi için rızkı genişlettiği kimse de Allah'ın kendisine ikram ettiği şekilde ikram etsin infak etsin yukellifullahu nefsen illa ma ataha Allah ancak kime neyi vermişse ondan mükelleftir o, ondan sorumlu tutar. Kendisine vermediği bir şeyden hesaba çekmez, sorumlu tutmaz. Ona ikram edildiği kadarıyla sorumludur. Seyc <Sessizlik> ba'de usrin yusra. Muhakkak ki Allah. Bir darlıktan sonra bir ferahlık verecektir. Bir zorluktan sonra bir kolaylık verecektir. Allah söz verdi. Yani rızkın daralmışsa bu böyle kalır diye düşünme. Bir darlıktan sonra Allah mutlaka bir genişlik verecektir dedi. Ama o darlıktayken de aynı şekilde infak et dedi. Ya eyhellezina amenu ey iman edenler infiku mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya yawmun la bay'un fihi ey iman edenler iman ettiğini iddia edenler Allah yolunda infak edin o kendisinde herhangi bir alışverişin kabul edilmediği gün gelmezden önce. Yani kıyamet günü gelmezden önce. Alışverişin ticaretin bittiği gün gelmezden önce. Çünkü Allah ile alışveriş dünyadadır. Allah yolunda infak edenler için Allah ne buyuruyordu? Ey iman edenler! Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. O Alışverişin bittiği gün gelmezden önce Allah yolunda infak edin bu ve fi velalle dostuun bittiği gün o gün gelmezden önce Allah yolunda infak edin vela şefaatın şefaatın olmadığı gün gelmezden önce Allah yolunda infak edin وَالْكَافِرُونَ هُمُزْظَالِمُونَ Kafirler, zalimlerin ta kendileridir. Ne demek oldu bu şimdi? Allah yolunda infak etmeyenler zalimdir. Ve zalimler, kafirlerine ta kendisidir dedi. Eğer biri ebedi hayatını kazanmak için, cenneti kazanmak için malından infak edemiyorsa... Allah'ın kendisine rızık olarak verdiğinden infak edemiyorsa, Allah onlar zalimdir dedi, zalimler de kafirlerin ta kendisidir dedi. Niye? Niye kafirdir? Hakikati örttüğü için. Sadece hayat sanki dünya hayatıymış, ahiret yokmuş gibi muamele etti çünkü. Allah bunu kabul etmez. emel insananı İda mevtelhuhu bu vemehu ve nehu insan Rabbi onu imtihana tabi tutup ona ikram ettiğinde onun nimetlerini dirdiğinde bu ve rabbi ekremmen der ki Rabbim bana ikram etti der İmtihana tabi tutup ikram ettiğinde nimetlerini o okul der ki Rabbim bana ikram etti der. ve emma ııda mebtilahu fa kadera alahi rizqahu. Ama imtihan etmek için onun rızkını daralttığında ve yakuru Rabbi ehaneni der ki Rabbim beni unuttu, beni terk etti, bana ihanet etti der. Rabbim bana ihanet etti niye öyle söylüyor ben bunu hak etmemiştim hak etmediği için ihanet etti der ama nimet verip indirince Rabbim bana ikram etti diyor rızkını daraltınca Allah'ı hainlikle suçladı ihanetle suçladı bu mümin olur mu bana ihanet etti diyor. Bana vermedi. Ben bunu hak etmemiştim. Rabbini anlamaya çalışmak yerine Rabbim beni imtihana tabi tutuyor. Bu durumda Rabbim benden ne yapmamı istiyor, nasıl davranmamı istiyor demek yerine bana ihanet etti diyor. Hak etmediğim bir muameleyi bana yaptı diyor. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Min kabli en ya'tiya ahadukumul maut. Sizden birinize ölüm gelmezden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Feyaqula rabbi leule ahartani ila ajali qarib. O gün geldiğinde eğer siz infak etmemişseniz şöyle diyeceksiniz. Diyeceksiniz ki: Rabbim ne olur? Beni yakın bir zamana kadar ölümümü tehir etsen, beni öldürmesen o gün gelmezden önce. Feesaddaqe ve ekun mines Bana kısa bir süre, azıcık bir zaman, yakın bir zaman tanı. Eseddeke, sadaka vereyim ve salihlerden olayım. O gün gelmezden önce size rızık olarak verdiğimizden infak edin. Etmemişseniz böyle söyleyeceksiniz ama böyle bir imkan olmaz. Ve evet. fis sema'i ve ma tuadun. Sizin rızkınız da göktedir. Size vaat ettiklerimiz de göktedir. Cennet de göktedir. İnne haza lıriskuna, malaho min nefat. Evet. Allah bunu cenneti kazanlar için, kazananlar için buyurdu. Bu bizim bitmeyecek ve tükenmeyecek sizin için olan rızkımızdır, buyurdu. Rızı konusunda, mal ve mevki konusunda bir de Allah Kur'an'da karunu anlatır. Karun. Kahrun, Hazreti Musa'nın akrabası, amcasının oğludur. Allah ayet-i kerimede onun için buyurdu ki, onun hazinelerinin anahtarını güçlü kuvvetli bir bölük taşıyordu. Hazinelerinin anahtarlarını. O kadar çok hazineleri var yani. Ama Hazreti Musa'ya iman Hazreti Musa'ya iman etmedi neden hazineleri mali mevkisi onu kibirlendirdi bununla beraber Hz. Musa'ya karşı cephe aldı ona iftira attı Allah karuni anlatıyor rahmet <gülüyor> İ kumulle ile ve nehare litteskun fihi veli Allah'ın geceyi ve gündüzü peş peşe getirmesinde sizin için rahmet vardır nimet vardır gündüzde Çalışıp Allah'ın lütfundan, fazlından arayasınız diye, rızkınızı arayasınız diye, gece de dinlenesiniz diye, وَلَعَلَّكُمْ teşkurun Bir de bunlara şükredersiniz, geceye ve gündüze şükredersiniz diye. Evet. Bu okuduğum ayetler, Kasas Suresi 73. ayetinden başladığı devam ediyor ayet ve ve yume yunadihim feyahud eyne sureka iladine kuntum o gün o kıyamet günü Allah buyuracak ki nerede bana o şirk koştuklarınız bunlar Allah'ın ortağıdır dedikleriniz bunlar da Allah'ın herhangi bir ismine sahiptir dedikleriniz Allah Allah'ı rezzak olarak kabul edip iman etmeyenlere bu hitabı yaptığı gün yani. Ve nazarına min kulli ümmetin şehida. Evet o gün her bir kavimden ümmetten her bir cemaatin içinden bir şahit çıkardığımızda. Fakul nahatu bürhanekum. Ona deriz ki getirin delilinizi fa alimu an al hakqa lillah o gün bileceksiniz ki hak olan Allah'tır Allah'ın söylediği haktır her neyi vahyettik herkes onun hak olduğunu evet Bilecek. Ve dela anhum ma kanu yefterun. Bir de o gün onların Allah'a şirk koştukları, Allah'a yaptıkları iftirayla şirk koştukları onlardan kaybolup gidecektir, gitmiş olacaktır. Yani herkes her şeyin Allah'a ait olduğunu o gün anlayacak. Hiç kimse kimseye yardım edemeyecek. Öyle birbirlerini ilah edilmiş olanlar, birbirlerini rezzak edilmiş olanlar evet, görecek ki o gün her şey Allah'a aitmiş. İnne karune kane min kavmi Musa febegâ aleyhim. Karun, Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı evet, haddini aşmış, aşırı gidiyordu. ve artaynahu minel kunus, biz ona hazineler vermiştik ma inne mafatihahu la tanu bi ulil onun hazinelerinin anahtarlarını kuvvetli bir bölük taşıyordu evet, böylesine hazineler vermiştik iz qala <gülüyor> llahu qawmuhu kavmi ona dedi ki Lâ tefrah inne Allâhe Böyle bununla ferahlanma, övünme. Evet, Allah var, ahiret var. Allah böylesine mal ile, mülk ile, hazinelerle iftihar edenleri, böbürlenenleri sevmez dedi. Kavbi ona böyle söyledi. Hazreti Musa ve kavmi Webteği fi ma ata ki Allahu dar al aakhirah. Allah'ın sana verdiği bu mal ile, bu hazine ile ahireti kazanmaya çalış. Ahireti arabununla. Vaatense, nesibeke, minet dünya. Dünyadan da nasibini unutma. Dünyadan, dünyadayken bu maldan, bu hazinelerden istifade et. Er ama bununla yapman gereken şey ahireti kazanmaktır dedi. Ve ehsin kema ehsen Allahı ilek. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de Allah'ın kullarına ihsan et. Ve la tabgil fesade fil Yeryüzünde bozgunculuk yapma, fesat çıkarma, fesat arama. İnna Allah la yuhibbul musideen. Allah fesatçıları sevmez, bozguncuları sevmez. Kana inna utituhu ala ilmin indi. Karun dedi ki ben bu hazineyi ilmim sayesinde kazanmışım. Bana verilen ilim sayesinde bunu kazanmışım, elde etmişim, bu bana verilmiş. İlmim sayesinde. Evellem ya'lem. Enallaha kad ehleke min qablihi min el-kurun. O bilmiyor mu? Böyle düşünenler bilmiyorlar mı ki biz onlardan önce nice kavimleri helak ettik? beldeleri helak ettik men huve eşeddu minhu kuvvet onlar onlardan daha kuvvetli daha şiddetliydiler daha zengindiler ve ekseru cema evet. onlar daha çok taraftar sahibiydi daha çok cemiyet sahibiydi güçlüydiler kuvvetliydiler Evet, onları helak ettiklerini ettiğimizi bilmiyorlar mı? Vela yes'elu an zunubihimul mujrimun. Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Çünkü mücrim imanını kaybetmiştir. Günahı ona sorulmaz. Eğer biri Allah'a karşı suç işlemişse imanını kaybetmiş. O hayır mı yapmış, günah mı yapmış, bunun hesabı tutulmaz dedi. Yani biri eğer dünyayı tercih ettiyse, dünyayla ferahladıysa, Allah'ın kendisine verdiği maldan infak etmediyse, bu benim ilmim sayesinde, aklım sayesinde, ben bunu kazanmışım, ben kazanmışım dediyse o mücrimdir. Mücrimlere günahından sorulmaz dedi. Onlar çünkü kaybetmiştir. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ Karun süsüyle, ihtişamıyla kavminin önüne çıktı. قَالَ الَّذ۪ينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Dünya hayatını isteyenler Karun'a bakıp dediler ki Ya leytelena misle ma Karun. Dediler ki ne olurdu? Keşke Karun'a verilenin benzeri bize de verilmiş olsaydı. Ona verildiği gibi bize de böyle hazineler zenginlik verilseydi. Dünya hayatını tercih edenler böyle söylediler. Keşke böyle olsaydı. Biz de Karun gibi olsaydık dediler. İnnehı lezuh hazin azim dediler ki gerçekten ona büyük bir bahtiyarlık büyük bir haz büyük bir mutluluk saadet verilmiş dediler ve kalalladine tul ilm kendisine ilim verdiğimiz kimseler Allah'ın vahyinin ilmine sahip olan kimseler dediler ki veylakum Size öyle olsun. Size yazıklar olsun. Böyle söyleyenlere size yazıklar olsun dediler. Sevabullahi khayrun limen amene ve amile salihah. Allah'ın vereceği, verdiği ödül iman edip salih amel işleyenler için hayırlı olandır. Hayırlı olan zenginlik, ödül İman edip, salih amel işlemektir. En büyük ödülü, gerçek ödülü Allah onlara verir. وَلَا يُلَقَاهَا اِلَّذْ sabirun. Ama dediler, buna da ancak sabredenler kavuşur. Yokluğa, darlığa, sıkıntıya sabredenler ancak Allah'ın o ödülünü hak eder, kazanır. ve kasef nabi vebi darihil Er Biz de karunuu ve onun servetini sarayını yerin dibine geçirdik femmakelle humin fiin yansuru yansurunehu. o o zaman hiç kimse ona yardım etmedi, edemedi. Ona yardım edecek taraftarları da olmadı. Allah'a karşı ona kim yardım edebilir? Mindunillah. Ancak Allah ona yardım edebilir. Allah onu yerin dibine batırırken Allah'a karşı kim ona yardım edebilir? Ve kane min, minel muntasiri kendisi de kendisinden yardım edip kendisini kurtaracak değildi. Allah karşı kendisine nasıl yardım etsin? Kendini Allah'tan nasıl kurtarabilir? Ve esbahallezine temennu mekanıhu bil emsi. <Sessizlik> Ve yekulun Sabahleyin onun yerinde olmak isteyip keşke biz de onun gibi zengin olsaydık diyenler Allah'ın karını sarayıyla beraber yerin dibine batırdığını gördüklerinde akşam dediler ki, ve ke sutur yasha min ibadihi ve Dediler ki, vay be demek ki Allah dilediğine rızkı genişletir, onu zengin yapar. dilediğine de rızkı takdir eder kısar demek bu iş böyleymiş dediler leûla en mennallâhu aleynâ eğer Allah'ın bize nimeti olmasaydı yani biz de onun gibi olmayı diledik Allah bizi de onun gibi yapsaydı lehasefe bina Allah bizi de yerin dibine batırmıştı. Ve keennehu la yuflihul kafirun. vay dediler. Demek ki gerçekten kafirler felah bulmuyormuş. <gülüyor> Til darul ahiretu naj'aluhâ Lilladine la yürüdünne uluğun fil ert. Akıbeti hmm. yer yüzünde dünyada böbürlenmeyen ve fesat çıkarmayanlara veririz Evet, ve la fesat. Ve akibetu lil muttaqin. Akibet, sonuç, son saadet, asıl kazanmış olanlar müttakilerdir. Allah'a karşı sorumluluğunu bilip hayatı öyle yaşayanlardır. Allah burada hem dünya hayatı için hem ahiret hayatı için onu kibirlenmeyen mal ile, mevki ile kibirlenmeyen bozgunculuk kendisine verilen mal ile mevki ile bozgunculuk fesat çıkarmayan kimselere veririz dedi. Sonuçta ahiret de onlarındır çünkü onlar muttaki'dir. Muttaki olanlarındır dedi. Eğer biri dünyada muttaki olur, Allah'a karşı sorumluluğunu bilir, maliyle övünmeyecekse Allah onu zengin eder dedi. Men jae bil hasenati felehu hayrun minha Kıyamet günü ahirete geldiğinizde kim bir güzellikle gelirse Allah ondan daha hayırlısıyla ona mukabele eder. Ona onun daha hayırlısı vardır. Ve men ca'e bi seyyiati fe la yuzdelladine amilus seyyati illa ma kanu Kim de bir kötülükle gelirse sadece ona yaptığı kötülüğün cezası vardır. <gülüyor> İnnellezîne neferede aleykel Kur'an Muhakkak ki Allah bu Kur'an'ı sana farz kılmıştır. Kur'an'daki bütün ayetleri sana farz kılmıştır. Leradduke ila me'ad ve mutlaka Allah'a dönderilip Allah'ın huzuruna getirileceksiniz. Kul de ki, Rabbi âlemu menjâe bil huda. Ki, Rabbim kiminle, kimin Allah'a hidayette geldiğini bilir, kimin hidayette olduğunu Allah bilir. وَمَنْ هُوَ فِي دَلَالِينَ مُبِينَ Kimin de apaçık deralette olduğunu Allah bilir. Allah bilir ne demek? Allah bilir ve bildiğini de Allah söylenmiştir. Kim Allah'ın kitabına, ayetlerine, Resulüne uyarsa hidayettedir, uymuyorsa derallettedir. Onu Allah bilir dedi. Herkes kendine göre bir hüküm verir ama Allah bu Kur'an'ı siz sana farz kılmıştır dedi. Farz Kuma kunta tercü en gulke inne kel kitap hitap Resulullah Efendimizedir. Sana bu kitabı indireceğimizi umuyordun. Bunu beklemiyordun. Illa rahmeten min Rabbi. Bu sana Rabbinden bir rahmettir. Ve la ne zehiren lil kafirin. Kâfirlere Arka çıkma. Kafirleri destekleme. Kafirleri koruma. Allah'ın kitabından yüz çevirleri koruma. Bunlar da mümindir, müslümandır deme. Bunlar da bu halleriyle cennete gider deme. Koruma onları. Onlara arka çıkma. Vela <gülüyor> yesudunneke An ayatullahi bade iz önce ki Sana indirdiğimiz bu ayetlerden sonra seni Allah'ın ayetlerinden çevirmesin der. Allah'ın ayetlerinden seni döndürmesin der. Vadu ila rabbik Sen Rabbine davet et. Rabbinin ayetlerine, kelamına davet et. وَلَا تَكُنَنَّ minel الْمُشْرِكِينَ Sakın müşriklerde ne olma. Böyle yapmazsan müşrik olursun. Sakın müşriklerde ne olma. وَلَا تَدْعُوْ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا Allah'tan başka bir ilaha da davet etme. Yani Allah'tan başka birinin de gücü kuvveti var deme. Lâ ilâhe Allah odur ki kendisinden başka ilah yoktur. Kullu şeyin hâlikun illâ veşhû. Her şey helak olur. Bir tek baki olan Allah'ın cemalidir, vechidir, Allah'tır. Lehül Hüküm de onundur. Ve ileyhi turcaun. Siz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Elledine yüminüne bil O kimseler ki, gayba iman ederler. Ve yüminüne sela, namazı ikame <iqana> ederler. Ve mimma rızıkna onum Kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak ederler. İşte müminler bunlardır. Kul de ki. li ibadiallazin ameenu iman eden kullarıma söyle ben iman etmişim diyen kullarıma söyle yuqimus sala namazı ikame etsinler ve yunfiqu mimma razaknahum sirren ve alaniye gizli ve aşıkta kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak etsinler kabli en yeatiye yevmun la ve la Kendisinde alışverişin ve dostluğun olmadığı gün gelmezden önce, kıyamet günü gelmezden önce ölmeden önce bunu yapsınlar. İman eden kullarıma söyle bunu yapsınlar. Eğer iman etmişlerse, iman etmişlerse zaten davete icabet eder. Etmemişse zaten Allah'a iman etmiş kul değildir. Elledine, eza dükre Allahu, ucile kulubuhum. Ki onlar Allah zikredildiğinde onların kalpleri ürperir. Ve sabirine, elama esabehum. Kendisine isabet edene, edilene sabreder. Yani Allah ona nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun o buna sabreder. Ve mukimi o namazı ikame eder ve mim ve nahumün Kendisine rızık olarak verdiğimizden de infak ederler onlar. Ve zelîne tecâbû li Onlar Rablerinin davetine icabet ederler ve ehamu salah namazı e kamey ve emruhüm şura beynehüm onlar işlerini kendi aralarında istişare ile meşveretle yaparlar ve min marazaknahum yünfiyukun kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak ederler ve enfiyuku min marazaknaqum min kabli en yeeti ahdukumul mevt sizden birine ölüm gelmezden önce kendisine rızık olarak verdiğimizden infak etsin. Ve yekule Rabbi levla ekharteni ila ecelin karim. Sonra demesin. Ya Rabbi ne olur? Beni kısa bir süreye kadar ecelimi ertele. Ve eseddeke ve ekun mine salihin. Yolunda sadakatimi İnfak vererek, infak ederek ispatlayayım ve salihlerden olayım demeden o gün gelmeden önce infak edin. Ve İsa ﷺ onlara Allah'ın size rızık olarak verdiğinden infak edin denildiğinde kime iman etmeyenlere kale قال الذين كفروا كافرler derler ki lillezine amenu kafirler müminlere derler ki enut'ibum men la ubisha Allahu et'ame Allah'ın dilediği takdirde doyurabileceği kimseyi evet biz mi doyuralım in entum illa fi dalalin derler ki Kafirler müminlere söyler, siz apaçık bir deravettesiniz. Allah dileseydi onları doyururdu. Biz niye doyuralım? Böyle söylerler. Kafirler böyle söyler. Yani benim kazandığım bana aittir. Ben kimseyi doyurmak zorunda değilim, infak etmek zorunda değilim. Rızkı Allah veriyor, Allah dilerse onları doyurur. Biz niye doyuralım? Kafirler müminlere siz yanlış düşünüyorsunuz der. Böyle derler. Onun için bazen dileciler gelip bir şey isterken bakıyorsunuz dilimize dolanmış bir yanlış kelime var. Kafirin söyleyeceği bir kelime var. Nedir o? Allah versin. Allah verecek, zaten veriyor. Allah sana öyle mi söyle dedi. Allah sana vermiş senin elinle ona verip sen kazanacaksın. Böyle bir kelime, yanlış bir kelimedir. Eğer verebiliyorsak veriyoruz. Veremiyorsak en güzel söz neyse onu söylüyoruz. Kul inne rabbi Yebsu turiska limen yesha. De ki Rabbim diledi kimseye rızkı genişletir, açar. Min ibadihi ve yqdir lahu. Dilediğine de rızkı daraltır, kısar. Uma infaqtu min shay'in. Her neyi infak ederseniz fehu ve yuhlifuhu. Allah onun yerini doldurur. Ve huve hayrul razikîn. O rızıklandıran hayır olandır. Allah vaad etti eğer siz her neyi infak ederseniz onun yerini doldururum dedi. Eğer biri Allah'a Allah'ın ayetlerine, sözüne itimat ediyorsa verirken korkmama dedir. Ben onun yerini dolduracağım dedi Allah. Söz verdi. Eğer biri böyle iman etmezse Allah'ın verdiği söze Allah'a güvenmiyor demektir. Veremiyorsa güvenmiyor demektir. Onun için sorun iman sorunudur. İnfak edemeyenler onların imanlarında bir sorun, bir problem var demektir. men مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْتِ De ki sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? قُلُ <gül> De ki Allah, ve inna ewi ya'kum la ala huda, ew fi delalim mebinn. De ki ya biz hidayetteyiz, siz deralettesiniz ya da siz deralettesiniz, biz hidayetteyiz. Yani. Biz Allah'a iman ediyor, ayetlerine iman ediyor ve böyle yapıyoruz. Allah'ın emrettiği gibi yapıyoruz. Bunun dışında bir şey söyleyenler, onlara de ki, ya siz doğru yapıyorsunuz, hidayettesiniz, biz delaletteyiz ya da biz hidayetteyiz, siz delalettesiniz. İkimiz beraber hidayette olamayız. Çünkü aynı değiliz, aynısını yapmıyoruz. Yani rızkı Allah'tan bilen Allah yolunda infak ederken bunu imanının gereği olarak yapar. Yapmayanda imanının gereği olarak onu yapıyor. Dünyaya iman etmiş, dünyayı öne almış. وَمَنْ يَخْنُدْ مِنْ lillahi ve وَرَسُولِهِ Sizden her kim Allah'a ve Resulüne karşı edepli olursa, huzurunda divan durursa, ve te'mel saliha, ve salih amel işlerse, nühtiha, ecreha, merretey, onun ecrini iki defa, tekrar tekrar mükafatını veririz. ve ehtedna leha rizken kerime, bir de ona, Ayrıca kerim bir rızık hazırlamışız. Cenneti hazırlamışız. Allah cennet için kerim rızık dedi. Ve kayyin min dabetin la tahmilu rizqaha. nice canlılar vardır ki rızkını yanında taşımaz. Allahu yerzuquha ve iyyakum Allah onları da de rızıklandırır ve huve semiul alim. Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Kul men yerzukukum min es-sema'i vel-ard de ki Gökten ve yerden sizi kim rızıklandırıyor? Emen yemliku's sem'a vel-absar kulaklara ve gözlerin maliki kimdir? O da başka bir rızık. Gözle kulak başka bir rızık. Bunun sahibi kim? Kim maliktir bunlara? Vemen men yuhricul hayye minel Ölüden kim diriyi çıkarıyor? Ve yuhricul meyte minel hayy. Diriden kim ölüyü çıkarıyor? Vemen men yudeb birul Emirleri, işi kim tedbiri ediyor? Yani işleri kim yapıyor, takdir ediyor? Faseyqulun Allah diyecekler ki Allah. Bu soruyu sorduğunda Allah diyecekler. Fakul sen de onlara de ki efela tettakun. O zaman takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilip. Allah'ı dinlemeyecek misiniz? İtaat etmeyeceksiniz? Vahyine kulak vermeyecek misiniz? <gülüyor> Allah size öyle lütufkardır ki yeryüzünü sizin için döşek göğü de bina yaptı. Göğü de Üzerine, üzerinize tavan yaptı. Ve enzele mine'ssema'ima Size gökten su indirdi. Ve ehrece bihi mine'ssemarati rizken Size o gökten indirdiği suyla yerden rızık çıkardı. Fela tecalu lillahi endada Allah'a şirk koşmayın. Allah'a ortaklar edinmeyin. Rızkı başkası veriyor diye Allah'a şirk koşmayın. Ve entum ta'lebun. Siz bunu biliyorsunuz. Ya yuhelledine amenu kulu bin ma razafnakum. Ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizden temizinden yeyin veşkuru başkuru lillah. Allah'a şükreden, in kuntum İyahu ta'budun eğer siz ona abd oluyorsanız eğer siz ben Allah'ın abdiyim kuluyum diyorsanız evet şükrü Allah'a yap O'l dedi yoriikum ayatihi <gülüyor> size ayetlerimi gösteren ve yunezzilu lekum minas semai sizin için gökten rızkı indiren odur. Ve ma yetezekkeru illa men Ama dedi Allah, bunu ancak Allah'a dönmüş olanlar anlar. Gönül sahipleri anlar. İn el-dîne, yetlûne kitâb Allah. O kimseler ki Allah'ın kitabını okurlar ve Allah'ın kitabına ayetlerine uyarlar. Ve eka müs namazı ikame ederler ve enfiqum mimma rızık nâhum ve alaniye Gizliden ve aşıktan kendisine rızık olarak verdiğimizden infak ederler. Yerjûne ticareten lan tebûra. onlar ticareti Allah ile yaparlar. Bu ticaretlerinin batma ihtimali olmadığını da bilirler. Batma ihtimali olmayan bir ticareti Allah ile bunlar yapmıştır. Allah'ın kitabını evet okur, dinler, ona uyar, namazı ikame eder. Kendisine rızık olarak verdiğimizden Gizli ve aşikare infak eder. Bu bunlar Allah ile bir ticaret yapmıştır ki kaybetme ihtimali olmayan, batma ihtimali olmayan bir ticarettir. Bu, onlar da bunu umarak yaparlar zaten böyle. Ya yuhennas, uskuru ni'met Allahi aleykum. Ey insanlar, Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini Hatırlayın, unutmayın. Hel min gayrullah. Allah'tan başka bir halık mı var? Bir yaratıcı mı var? Yerzuqukum mines sema'i vel ard. Sizi gökten ve yerden o rızıklandırıyor. La ilahe illahu ondan başka ilah yoktur. İlah sadece Allah'tır ve enna tufekun. Hal böyleyken nasıl döndürülüyorsunuz? Nasıl çevriliyorsunuz? Vallahu cealelekum min enfusikum ezvace. Allah size sizden kendi cinsinizden eşler yaratmıştır. Ve cealelekum min ezvacekum benin. Bir de sizin için eşlerinizden oğullar ve hafe torunlar ikram etmiştir. Barazahekum minet tayyibat. Sizi Temiz olanlarla rızıklandırmıştır. Efe bil batili yu'minun. Siz şimdi bundan başka batılan mı iman edeceksiniz? Batili mi seviyorsunuz? Yanlış olanı mı seviyorsunuz? Ve bi nimetillahi hum yekfurun. Allah'ın nimetlerine nankörlük mi yapacaksınız? Bu nimetleri görmezden mi geleceksiniz? Vallahu fedele ba'dakum ala ba'd fi'r rizq. Rızık konusunda Allah kiminizi kiminizden üstün kılmıştır? Kiminizi kiminizden evet, faziletli kılmış, daha fazla vermiştir. Pemelledi ne bir bi riddi rizqihi ala ma malakat O fazla verilmiş olanlar rızıklarını ellerinin altındakilerine vermiyorlar ki eşit olsunlar. Fehum fihi sevâe ef bi ni'meti llahi yeşhedun. Şimdi onlar Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorlar? bu yerzukhu min hey la bu Allah akla hayale hesap edilmeyecek yerden insani rızıklandırır bu vemen yeteekkel Allah Allah her <gülüyor> kim ki Allah'a tevekkül ederse ve buhu o ona yeter Allah ona yeterdir inallahe baihu emri mutlaka Allah'ın emri yerine getirilir. Allah emrini yerine getirir. <gad> ce -al Allah, cealallah. Kad kulli şey'in kadra. Muhakkak yeah. ki Allah her şey için bir ölçü koymuş, her şeye bir takdir koymuştur. Birkaç ayet daha kısaca ahiretle ilgili, rızıklanmayla ilgili ayet okuyayım. Allah buyurdu ki, dünyadayken kafirler, müminlerle zenginliklerinden dolayı alay ederler. Oytaki kıyamet günü iman edenler onların üzerindedir ve Allah onlara hesapsız rızık verir. O günde müminler onlarla alay eder. Evet. Layyesme'une fiha levve. Onlar orada, müminler ahirette, cennette boş söz işitmezler. İlla selama. İşittikleri söz selamdır. Wa lahum rüzkuhum fiha bukreten ve aşiyya. Onlara özel olarak orada sabah akşam Allah'ın özel olarak ikrami, rızkı vardır. Ulaikehumul mü'minûne haqa O gerçek manadaki mü'minler için Lehum derecatun inden Rabbihim Onların Rableri katında dereceleri vardır. Ve mağfiretun ve rizkun kerim. Bir de onlar için mağfiret vardır ve onlara Kerim bir rızık vardır. Resulün yetlu aliykom ayet-i Allahı mübeyyinat. Allah size Resulünü ayetlerini okuyup açıklasın diye göndermiştir. Li yuxrj al amenu wa amilus salihati min al-zulumati nur. İman edenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye zulumattan nura çıkarsın diye göndermiştir. Ve men yu'min billah her kim ki Allah'a iman ederse ve yaamel salihah salih amel işlerse yudkhiluhu cennetin tecrî min tahtihel enharu haridin fiha ebeden. Onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyarız ve onlar orada ebedi olarak Kad Allahu lehu evet, rizqa. Allah onlara gerçekten güzel bir rızık vermiştir. Allah cennete rızık dedi. Neye karşılık? Allah'ın Resulü, Allah'ın ayetlerini açıkladığında onu dinleyenlere, Allah'a iman edip salih amel işleyenlere karanlıklardan nura çıkmayı kabul edenlere dedi. Allah'ın ayetleriyle nurlanmayı kabul edenlere dedi. Allah hepimizi Rezzak ismine iman edenlerden eylesin. Bütünüyle rızkı Allah'tan kabul edenlere bütünüyle rızkı Allah'tan kabul edip buna iman edenlerden eylesin Amin. kendisini ya da malını ya da aylığını rezak olarak görenlerden eylemesin Amin. rızık konusunda başkalarını Allah'a şirk koşanlardan eylemesin Amin. Allah hepimizi Allah'a şirk koşmaktan muhafaza eylesin Allah hepinizden razı olsun. Kardeşlerimiz soru sormuşlar. Allah'tan haşyet duymayı biraz açıklar mısınız? Haşyet demek, hoşu demek, edep demek, saygı demek. Allah'ın huzurunda, Allah'ın azametinden dolayı gönlün, kalbin ürpermesi demek. Haşyet. Kaşşet korku değildir. Allah'ın azametinden dolayı aşkla, muhabbetle karışık bir hal, karışık bir duygudur. Gönül ürperir, titrer. Hem sever, hem sevdiğini kaybetmekten korkar. Kaşşet budur. Siz sohbet ederken bayanlar, evet, ben okumaya utanıyorum ama okuyacağım galiba. Bayanlar sigara içmek için dışarı çıkıyorlar. Çocuklarıyla kendilerini oyalıyorlar. Bazı kardeşlerimiz de sohbeti dinleyemiyorum, rahatsızım diye dışarı çıkıyor. Yeni gelen kardeşlerimize kötü örnek oluyoruz. Bazı kardeşlerimiz de sohbet esnasında yemek için dışarı çıkıyor ve sohbete dalıyorlar. Neredeyse bütün sohbet boyunca gelmiyorlar. Bir de dergahi buruşma yeri olarak görenler var. Mesela bayan kardeşlerimiz geldiklerinde onlara hizmet olsun diye onlar onlar her şeyin en güzeline layıktır diye onlara bir yer, yazlık bir yer yapmaya çalıştık. Hem yaz hem kış kullanılsın diye. Bugün arkadaşlar gördüler zaten orayı. Allah'ı zikredenler, Allah diyenler, Allah'ın hesabını yapanlar her şeyin en güzeline layıktır. Ama Allah diyenler. Derdi Allah olanlar, hizmete layık olanlar onlardır. Ama Allah'ın ayetleri okunurken ya da Allah'ın kendisini tanıttığı gibi onlara tanıtmaya çalışırken, evet, hepiniz gördünüz burada okuduğumuz ayetlerdir. Anlatmaya çalıştığımız Allah'ın ayetleridir. Eğer biri Allah'ın ayetlerini ciddiye almıyorsa ben zaten bunları biliyorum diyorsa sabaya. o zaman yani onun buraya girmesine ne gerek vardır? Gelip burada boş gürültü yapmasına ne gerek vardır? Bu emeğin mutlaka bir bedeli vardır. Bir karşılığı olmalıdır. Bir şükrü olmalıdır yani. Şükür. Nasıl ki yediğimiz içtiğimiz nimetse buna şükür gerekiyorsa burada Allah'ın ayetlerini nimet olarak alıyoruz. Alacaksak buna şükür gerekmez mi? Ya da nimet veriliyor onu almayı tenezzül etmiyorsak o nimeti almaya tenezzül etmiyorsak bu durumda Allah'a karşı nasıl bir duruma düşeriz? Ben özel olarak arkadaşlara söylüyorum, bayan kardeşlerimize söylüyorum. Bu sözümü iyi anlamaları gerekir. Eğer buraya gelip Allah'ın ayetlerini dinlemiyorlarsa, anlamaya çalışmıyorlarsa, Rablerini zikretmek için buraya gelmiyorlarsa, buraya gelmeleri onlar için sakınca sakıncadır. Bunun bir bedeli vardır. Böyle yapıldığında yeni gelenler de ne yapar? Bunlar böyle yapıyorlar. Herhalde bu doğrudur deyip onlara uyduğunda onların da vebarini almış olur. Kendi günahı kendisine yetmiyor, başkasının da günahını üstlenmiş oluyor. Kötü bir örnek. Yani bir de sözde Allah yoluna girmiş. Allah yolunun yolcusudur. Vuslat yolcusudur sözde. Allah'ın dostluğunu kazanmak için sözde buradadır. Onun bu hali, bu tavrı bir başkası tarafından görüldüğünde o da onu ördek olarak alırsa ne olur? Ona en büyük zararı vermiş olur. Onu saygısız biri yapmış olur. Onu Hoşulsuz, haşyetsiz biri yapmış olur. Onu edepsiz biri yapmış olur. Manevi edeptir bu. Manevi edep. Evet. Arkadaşlar çay da içebilir, sarı da içebilir. Bu durumda arkada boş yer vardır. İki da orada sığarasını içer, oraya gelir. Burada da kardeşlerimiz var. Yaklaşık değil, iki saat oldu galiba. İki saate yakındır kardeşlerimiz burada oturmuş onlar da sigara içmediler yani iki saat içmezseniz bir şey ol, ne olacak yani bir şey bir olur birbirinizle istediğiniz zaman istediğiniz kadar konuşup sohbet edebilirsiniz yani bizi dinlemeye layık görmüyor musunuz ki biz konuşurken birbirinizle konuşuyorsunuz bundan sonra konuşmak yasaktır buraya gelenler konuşmamak üzere gelsin der bayan kardeşlerimiz için söylüyorum eğer geliyorsanız konuşmamak üzere gelin sohbet başlar başlamaz dünya kelamı haramdır ve yasaktır Allah ne buyurdu ayet kelimede Allah'ın ayetleri okunurken susun ve dinleyin ki Allah size rahmet etsin rahmete eresiniz siz buraya rahmete ermek için gelmişseniz Allah'ın ayetlerini dinlemek zorundasınız dinlemiyorsanız lütfen gelmeyin gelmeyin neye geliyorsunuz yani nedir burası gelmeyin Allah kendisini dinleyecek olanları gönderir buraya Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur kim Rabbine kul olmak, abd olmak istiyorsa Rabbine dost olmak istiyorsa Rabbini dinlemek istiyorsa onun yeri burasıdır Yok onun böyle bir derdi yoksa Buraya gelmesi Burayı kirletmesi demektir Lütfen burayı kirletmeyin Kirletilmesine müsaade etmem Ben sizin hizmetçinizin Kardeşlerimiz gördüler bak, Hep beraber onlara Onlar rahat etsin diye Çabamızı, gayretimizi, misafettik, yeri güzel olsun diye, rahat etsinler diye. Yani biz sizin hizmetinizdeyiz. Ben sizin hizmetçinizim. Hayatın boyunca Allah ömür verdikçe, ben yaşadıkça ve ben böyleyim. Benimle beraber olanların hizmetçisiyim. Her konuda, hem dünyası hem ahireti akıtı için ben hizmetçiyim. Bu hizmeti evet, Rabbim için şerefle yapıyorum. Bundan daha büyük bir şeref de tanımıyorum. Kim ne derse desin, ne düşünürse düşünsün, bize karşı hali, tavrı ne olursa olsun ben yine böyleyim. Ama hiç kimsenin benim bulunduğum yerde Rabbime saygısızlık yapmasına da müsaade edemem. Onun kelamı okunurken Rabbim susun ve dinleyin dediyse, birileri dinlemiyorsa onu burada durduramam. Bu sorumluluğu alamam. Onun gazaba uğramasına sebep olmam, müsaade etmem yani. Susup dinlemiyorsan gazaba uğrama, burayı terk et, buraya gelme. Geleceksen dinlemek için gel. <gülüyor> 20 senedir böylesine davet ediyor. 20 senedir. Bu 20. sene olması gerekir. 20 sene, 10 sene, 5 sene, 15 sene, 1 sene her neyse bizimle beraber olan kardeşlerimiz vardır. Ben bir şeye şaşırıyorum yalnız. Gerçekten şaşırıyorum. Herhangi bir sorun olduğunda önce onu kendime soruyorum. Ben nerede yanlış yaptım diye kendime sorarım. Bizimle beraber olmayı kabul eden biri yanlış yaptığında bu soruyu önce yine kendime sorarım. Biri bir günah işlese bu soruyu yine kendime sorarım. Ben nerede yanlış yaptım acaba? Önce o nerede yanlış yaptı, neden yanlış yaptı demem. Yeminle söylüyorum, söylemiyorum bunu. Kim yanlış yaparsa yapsın, ben nerede yanlış yaptım diye önce kendime bakarım. Nerede eksik bıraktım? Neyi eksik söyledim? Neyi anlatamadım diye bakarım. Bütün bu 20 sene boyunca anlattığım Kur'an'dır. Allah'ın ayetlerini anlattım. Allah'ı anlattım. Rabbimizi anlattım. Allah'a kul olmayı, abd olmayı anlattım. Allah'ı sevmeyi, Allah'a aşık olmayı anlattım. Allah'a dostluğu, dost olmayı anlattım. Allah'ın uluhiyetini, büyüklüğünü, azametini anlattım. Kendi insanın yani kendimizin küçüklüğünü, Allah'a ne kadar nasıl muhtaç olduğumuzu anlattım. Hepsini bir araya topladığımızda söylediğim tek bir şey vardır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. <gülüyor> Resulullah Efendimiz Allah'a nasıl kul olmuştur, avd olmuştur onu anlattım. Allah'ın rızasını, dostluğunu kazananlar nasıl kazanmıştır, kaybedenler neden nasıl kaybetmiştir onu anlattım. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın... ...ve sadece Allah'a abd olun dedim. Bunu söyledim. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayalım... ...ve sadece Allah'a abd olalım dedim. Yani... ...iki kelimeyle özetlersek... ...bütün söylediğim budur. Buna rağmen... eğer hala... ...Allah ciddiye alınmıyorsa... ...Allah'a karşı saygısızlık yapılıyorsa... Allah'a şirk koşuluyorsa hala ben bunu anlamadım diyen varsa o zaman ben bunu anlatamıyorum demektir. Bir sorun var. Böyle sohbette anlatıyorum. Nuh Aleyhisselam'ın söylediği gibi gizliden gizliye anlattım. Açıktan açığa anlattım gece anlattım gündüz anlattım yaptığımız budur yani. Aslında söylediğimiz Allah'a hiçbir şey şirk koşmayalım. Allah'a abd olalım dedik. Eğer hala şirkten kurtulamadıysak, Allah'a karşı saygısızlık yapmaktan kurtulamadıysak, Allah'a karşı Suizanda bulunmaktan kurtulamadıysa, Allah kendisi hakkında suizanda bulunanlar için ne buyurmuştu? Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve onlara elin bir azap hazırlamıştır dedi. Kendisi hakkında suizanda bulunanlar için söyledi bunu. Suizan kötü düşünmek demek. Kötü niye düşünüyor? Allah hakkında Allah'ı bilmediği tanımadığı için Allah'ın güzelliğini bilmediği için El Esmaül Hüsna'sını anlamadığı içindir. Onun için Allah'ın isimlerini, güzelliğini anlatmaya çalışıyoruz ki şirkten kurtulalım. Allah'ın güzelliğini anlayıp, tanıyıp, sevelim. iman edelim, ona aşık olalım, ona dost olalım. Allah'a yakın olalım diyedir. Allah hakkında suizanda bulunmayalım. Suizanda bulunmamız gereken bir şey varsa, biri varsa o da kendi nefsimizdir. O da şeytandır. Şeytanın verdiği vesveseye sanki Allah'ın ayetiymiş gibi inanıyor, güveniyor ve peşinden gidiyor, peşine takılıyoruz. Allah'ın ayeti okununca sanki hiç bir şey değilmiş gibi dinleyemiyorsak, ciddiye almıyor, alamıyorsak ya da benim ihtiyacım yok diyorsak, ben bunları zaten biliyorum diyorsak bu durumda burada işimiz olmaz. Bizim Rabbimize ihtiyacımız var. Her şeyimizde ona muhtaçız. Rabbimizden karşet duyuyoruz. Bizi Hz. Davudit davet edecek olsa nasıl hesap veririz diye kendi kendimize hesap yapıyoruz. Hesaba hazırlanıyoruz. Eğer birinin böyle bir hesabı yoksa onu burada işi şey olmaz. Eğer bizi dinlenilmeye layık görmüyorsa ne işimiz var burada? Eğer konuşmamızdan, anlattıklarımızdan, sohbetimizden eğer faydalanmıyorsa burada ne işi var? Neye gelir buraya? Kim nerede kazanabiliyorsa yeri orasıdır. Her birimize lazım olan Allah'tır. Allah'ın rızasıdır, dostluğudur. Kim nerede kazanabiliyorsa yeri orasıdır, orada olmalıdır. Herkese lazım olan, gerekli olan, olmazsa olmaz olan Allah'tır. Allah'ın rızasıdır, Allah'ın dostluğudur, Allah'ın yakınlığıdır, ebedi hayatıdır. Esma sohbetlerinizi dinlemeye başladım. Her birine ne kadar vakit ayıracağımı bilmiyorum. Bu konuda ne yapmam gerekiyor? Sakin kafayla olması gerekir. Sohbetleri, esma sohbetleri biraz uzun sürüyor. Anlayabildiğimiz kadarıyla dinleyelim. Günde bir sohbet veya iki günde bir sohbet, üç günde bir sohbet olsun, azar azar olsun yani. Bazen namazlarda, rekatlardan bazılarını unutup eksik kalıyorum. Namaz bitirdikten sonra veya namaz esnasında farkına varıyorum. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? namazdayken eğer kaç rekat kıldığımızı bilmiyorsak, unuttuysak, eğer bu sıkça tekrarlanan bir şeyse, acaba üç mi kıldım, iki mi kıldım diyorsak, sıkça tekrarlanan, tekrarlanan bir durumsa, ikiyi kabul ediyoruz, yani az olanı kabul ediyoruz. Üstüne devam ediyoruz. Ama böyle ayda yılda bir olan şeyse, çok olanı kabul ediyoruz. Yani iki müdür, üç müdür dediğimizde üçtür deyip devam ediyoruz. Resulullah Efendimiz böyle buyurdu çünkü. Allah mutlaka bizi birbirimizden sorumlu tutar. Herkes kendi sorumluluğunu bilip taşımalıdır. Eğer biri bizimle beraber olduysa onun sorumluluğunu kabul ediyor ve onu taşıyoruz. Çünkü eğer bize uyarsan Allah'a dost olacağına seni Allah'a taşıyacak ama söz veriyorum diyorum. Sen Allah'a dost olmazsan hesabını bana sor diyorum. Bu senin benim üzerimdeki hakkındır diyorum. Söz. Mesuliyeti gerektirir. Sorumluluğu gerektirir. Söz verdiysen yapacaksın. Allah bu emri, bu yetkiyi bana vermiş olmasa ben bunu söyleyebilir miyim? Allah bu emri vermemişse kim bunu söylerse kafir olur. Kafir, müşrik olur. Nasıl ki biz sözü böyle veriyorsak bizimle beraber olanlar da ben Allah'a dost olmak istiyorum. Allah'a vasıl olmak istiyorum. Deyip bize öyle söz veriyor. Söz verdiyse delikanlı ol. Sözünde dur. Yapamıyorsan niye beni uğraştırıyorsun? Burası velayet okuludur. Allah'a dostların yetiştiği okuldur. Ümmete imamın yetiştiği Önderin, rehberin yetiştiği okuldur. Buraya gelenler böyle gelmelidir. Her biri ümmetin içine girdiğinde Allah'ın kendisine nasip ettiği kadarıyla 10 kişi, 20 kişi, 100 kişi, 1000 kişi, 10.000 kişiye şefaat edebilecek vasıftadır. Vasıfta olmalıdır. Burada şefaatçi yetişiyor. Burası oyun yeri değil. Burası böyle kendi nefsinin karanlığına gömülüp, nefsinin mağarasına hapsolup feryat edenlerin yeri değil. Kendi kendini kurtarmakta aciz olanların yeri değil burası. Kendini aşmış, Allah diyenlerin yeridir. Benim Rabbim Allah deyip nefsinden geçenlerin yeridir. Allah'ın rızasını, dostluğunu her şeyin önünde, üzerinde tutanların yeridir. Burası Allah'a aşık olmak, İsteyenlerin yeridir. Aşık olanların yeridir. olanların yeridir. Tercihini Allah'a yapanların yeridir. Böyle küçücük şeylere takılıp onu dağ gibi zannedenlerin yeri değil. Nefsinin arzusunu, havasını, isteyeni İlah edilenlerin yeri değil. Küçük şeylere takılıp şu şöyle söyledi, bu böyle söyledi deyip yere serilmiş olanların yeri değil. Burası Ya Allah yolundayız. Bize bıraktığın emaneti taşıyoruz. Ümmetine taşıyoruz. Emanete ihanet edenlerden değiliz. Emanetine sadakat gösterenleriz diyenlerin geridir. Allah bizi sadıklardan eylesin. Emanetine, emanetlerine sadakat gösterenlerden eylesin. Amin. Allah bizi Allah'a karşı hainlik yapanlardan eylemesin. Amin. Resulüne karşı hainlik yapanlardan eylemesin. Amin. Emanetlerine karşı hainlik yapanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi kendisi hakkında suizanda bulunanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi kendisini tanyanlardan eylesin. Amin. El Esmaul Hüsna'sından tanyanlardan eylesin. Allah'ın güzelliğini Görenlerden, bilenlerden, anlayanlardan eylesin. Allah'ın güzelliğiyle, el esmaül hüsnasıyla isimlenmiş kullarından eylesin. Kendisini abd olanlardan eylesin. Amin. Aşık olanlardan eylesin. Amin. Rızasını kazanıp dostluğunu kazanmış olanlardan eylesin. Amin. Allah bizi bize bırakmasın. Amin. Allah hepinizden razı olsun.